Öğretmemiz mümkün değil. Hissedebilmemiz için o hadisi kutsinin 5. bölümünü zikretmişler. Ve inşallah tekrarlayarak nimetler bölümüne gireceğiz. Öncekiler ve sonrakiler. İnsanlar ve cinlerin tamamı bir araya gelseler. Allah'tan diledikleri gibi isteseler. Bütün kainatta var olan bütün nimetleri isteseler. Ben tamamını versem hiçbir şey eksiltmeden o isteklerini tamamını versem Allah'ın nimetlerinden sadece dikiş iğnesinin denize bandırılıp çıkartıldığı damlacık gibi nimetini vermiş olur diyor. Subhanallah. Artık Allah'ın nimetini düşünün. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim hepimiz zaman zaman bu hataya düşeriz. Hep birine verilen nimetin peşine düşeriz. Hep birindeki nimeti göz önünde bulundururuz. Hep birindeki Allah'ın rahmetini ona haset ederiz. Bunun tek sebebi kulun kendisine verilen nimetin farkına varmayışı. İnşallah Rabbimiz yardım ederse bu nimetleri fark etmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onları asla sayamazsınız. Allah gerçekten çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ayetin sonu başını da açıklıyor. Merhamet etmesi, şefkatli olması, bağışlaması da büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Bunu hissedebilmek için yine Müslim'deki o hadisi kutsinin 6. bölümüne bakın. Akşam olduğunda Rabbim kuluna elini uzatır. Güneş doğuncaya kadar Allah... Kuluna elini uzatmış olarak bırakır. Subhanallah. Hiçbir şeye muhtaç olmayan. Bütün kainat kendisine muhtaç olan Allah. Aciz kuluna elini uzatıyor. Güneş batıp. Doğuncaya kadar elini uzatıyor. Ve Rabbim elini çekmiyor. Yeter ki kulu ona el uzatsın. İstekte bulunsun. İstesin. Dua etsin. Hacatını bildirsin. Rabbim ona, onu kabul ediyor. Bir hadisi kutsi de biliyorsunuz Bu da farklı Gecenin üçte biri geçtiğinde En yüksek arştan En yakın arş semasına Nuzul eder Ve Allah kuluna elini uzatır Yok mu Dua eden duasına icabet edeyim Yok mu şifa isteyen şifa vereyim Diye Rabbim Bunları bildiriyor İşte böyle bir Rabbim kullarıyız Ve bu da Rabbimizin bize nimetleri Değerli kardeşlerim <gülüyor> Onun sonsuz rahmet sahibi olması, bizim de aciz olmamız, birinden isteme arzusunda olmamız, bu da Rabbimizin yine nimetlerindendir değerli kardeşlerim. Nimetlerin birincisi, her şeyden önce bizi insan yarattı. Değerli kardeşlerim, önü arkası, başı ayağı belli olmayan bir, bir çeşit hayvan da yaratabilirdi, haşerat da yaratabilirdi. Rabbimiz bizleri insan yarattı. Bütün kainatı bizler için yarattı. Allah'a hakkıyla kulluk eden kulunu meleklerden üstün kıldı. Bundan dolayı ilk önce biz insan yaratılmış olmamızdan dolayı Allah'ın bu nimetine şükretmeliyiz ve asla ve asla nankörlük etmemeliyiz. Sırtımızı ağır yük yükleyen bir hayvan olabilirdik. Aç Ormanlarda dolaşan bir hayvan olabilirdik, yaratılabilirdik. Bu bizim tercihimiz değildir, alemlerin Rabbinin dilemesiyle olan bir şeydir. Bundan dolayı bizi insan seçen, kendisine halife seçen, bütün kainatı, bütün mahlukatı bizim hizmetimiz için yaratan, kendisine salih amelde bulunan kullarını meleklerden üstün kılan Rabbimizin nimetlerine şükürler olsun. İkincisi değerli kardeşlerim Rabbimizin nimetlerinden milyonlarca insanların içerisinde bizim gibilerimiz seçilip bizlere hidayet vermesi. Bundan dolayı bu hidayetin kıymetini bilmeliyiz. Allah'ın bu nimetine şükretmeliyiz. Nifakla, hasetle, gıybetle bu nimeti iptal etmemeliyiz. Allah'ın bu nimetine nankörlük etmemeliyiz değerli kardeşlerim. Bize baktığımızda ne dünyadaki en akıllı insanlarız ne de dünyadaki en şerefli insanlarız. Ama Allah rahmetiyle bizi şerefli kılmış, Allah rahmetiyle bize anlayış vermiş, Allah bize merhamet ederek üzerimize nimetini göstermiş değerli kardeşlerim. Öyle ya 6,5 milyar insanın içerisinden Allah Resulü cennet ehlinin kış ayında Kışın en şiddetli ayında sineklerin bulunduğu az misal gibi cennet ehlinin cehennem ehline nispeten bu kadar az olduğu o az topluluktan kılmış ve ayaklarımızı inşallah İslam'da sabit kılar ve Müslüman olarak canımızı alır. Bu hangimizin çalışarak elde ettiği bir nimet değerli kardeşlerim ben böyle yaparım biz kimiz Resuluna bile diyor ki Resuluna ey Muhammed senin onlara sabretmen. Allah'ın sana rahmetiydi, nimetiydi diyor. Allah'ın Resulü'nün ümmetine sabretmesi bile Allah'ın ona nimeti. Bundan dolayı bizim sabır göstermemiz, İslam ümmetinden olmamız bizim çalışarak elde ettiğimiz bir şey değil. Allah'ın bizim için nimetidir. O zaman ona şükretmeliyiz ve nankörlük etmemeliyiz değerli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir zayıf rivayette ama devamındaki metinin lafız olarak sahih rivayetleri de var. Adamda hiçbir belirgin bir ibadet yok. Adam diyor ki Allah Resulü seni cennetle müjdeledi. Sende ne vasıflar ne alemetler var. Ben hiçbir Allah'ın kuluna haset etmem. Onlara nifak göstermem. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri başa katmam diyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim. Rabbimiz bir Müslümana Bir Kardeşimize Bir Hocamıza Sıradan Bir Esnafımıza Mal Mül izzet Şeref Vermişse Onunla Uğraşma Yerine Kendimizdeki Allah'ın Bize Verdiği Nimetlerin Farkına Varalım Her Mümin Değerlidir Öyle Değerli Ki Nesaide Gelen Bir Hadisi Şerifte Allah Resulü Buyuruyor Ki Bir Gemi Dolusu Bir Cani Olsa Cani terörist, katil azmış, kudurmuş meymenetsiz amel defteri soldan verilecek azap ehli olsa içlerinde bir tane mümin olsa o müminin hatırına o gemi batırılamaz diyor İşte Allah böyle değer veriyor Allah'ın mümin kuluna değeri yeryüzündeki bütün mahlukattan daha değerli tutmuştur Ömer radıyallahu anh, değerli kardeşlerim Halit bin Velid'i Kisra'nın işgali esnasında huzuruna alır. Ya Halit, Kisra'nın sağlam kalelerinin kapılarını nasıl açıyorsunuz? Halit bin Velid diyor ki, biz niferlerimizle korunarak kapıları kırmaya çalışıyoruz. Yani bize gülle attıklarında biz şeylerimizle, niferlerimizle, kalkanlarımızla kendimizi koruyoruz. Peki kızgın yağ döktüklerinde nasıl korunuyorsunuz? Halid bin Velid diyor ki o zaman Allah'ın Resulü'nün sahavesi şehit oluyor. Ömer diyor ki ya Halid Allah'a yemin olsun ki bir müminin böyle öldürülmesi kalelerin fethedilmesi bana ondan daha sevimli değildir. Böyle zorlu bir durumda sakın kalelerin kapısını zorlamayın diyor. İşte mümin böyle değerli. Onun için biz. Allah'ın bize verdiği Hidayetin değerini bilerek Başkalarındaki üstün meziyetlere göz dikip Haset etmeyelim değerli kardeşlerim Rabbimizin buyurduğu gibi Topluca Allah'ın ipine sımsıkı Sarılın ayrılmayın Parçalanmayın Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki Nimetini hatırlayın Hani bir zamanlar Birbirlerinize düşman idiniz O kalplerinizi birleştirdi Bu sayede Allah'ın nimeti kardeş oldunuz. Bundan sonra kurtuluştan sonra hidayete erdikten sonra sakın dalaleti seçmeyiniz diyor. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, kalplerimizin birleşmesi, ülfet etmesi, birbirimize düşman iken, yani kavim kayın falan oğulları falan oğullarına düşman iken, Kureyşliler, Mudara, Mudar kabilesi Kureyşlere. Yemenliler falanlara düşman iken Allah sizi kardeş yaptı Bakınız bu kardeşlik bile Allah'ın nimeti O aradaki kin ve nefret Kabile, aşiret, ırk kavgasının olmaması Allah'ın nimeti İnsanlar topluluk içerisinde sükuneti sağlamak için Dünyada kazançlarının yarısını harcıyorlar Ülkeler, devletler bundan dolayı yıkılıyor ama Rabbimiz bir ayetiyle bu sükuneti sağlamış. Bu ayetin açıklamasında da aleyhissalatu vesselam. Ya bile Acem'in Araba, Arap'ın diğer insanlara hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük burada kalptedir. O da takvadır diyor. Onun için Rabbim üstünlüğü takvada, ırkta, kavmiyetçilikte değil takvada olduğunu söylemiş. Rabbimiz bir ayetiyle bir nimetiyle sükuneti sağlamış, ortaya ölçüyü, hesabı koymuş değerli kardeşlerim. Dediğim gibi ülkeler bütçelerinin yarısını harcıyorlar da ırkçılığa yine engel olamıyorlar. Ama inananlar ki bu Allah'ın bir nimeti. Ne diyor? Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz bir zamanlar ateş çukurunun etrafındaydınız Allah sizi kardeşler yaptı Allah'ın nimetini hatırlayın diyor Ali İmran suresi 103. ayette değerli kardeşlerim Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor Biz çok zelil bir topluluktuk Öyle zelil bir topluluk ki Kız çocuklarını diri diri gömüyorlar Öyle zelil bir topluluk ki ibadet adına çıplak Kabe'yi tavaf ediyorlar Öyle zelil bir topluluk ki ilahlarını kendi elleriyle yapıyorlar acıktıklarında onları yiyorlar sonra Allah içimizden birini Allah'ın Resul'unu gönderdi biz İslam'la izzet ve şeref bulduk her kim İslam'daki izzet ve şerefi beğenmez müminlere taan eder onlardan ayrılıp koparsa tekrar zelil bir duruma düşer değerli Müslümanlar İslam'dan daha onurlu Şerefli, izzetli bir şey var mıdır? Allah'ın bize bu nimeti verdikten sonra ne arıyoruz? Neyin peşine düşüyoruz? Hangi kaybı arıyoruz? Tekrar nere dönüyoruz? Kiminle nereden takışıp neyi terk ediyoruz? Bu Allah'ın nimetine nankörlük olmuyor mu? Bunu kendimize sormalıyız. Zaman zaman bu nefsimizde hepimizde olur. Şeytan bize girip bu tür vesveseleri verir. Ve bununla da inzivaya çekilip dinimizi yaşamaya arzuladığımızı düşündürür. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Nesai'de gelen bir hadisten. Müminlerin işi yolunda giderken az çok yolunda giderken ayrılarak fitne çıkarana lanet ediyor Allah Resulü. Müslümanan, Müslümanların işleri bir yolda giderken onlara engel olanlara lanet ediyor. Onun için değerli kardeşlerim Allah'ın nimetini hatırlayalım. İzzet, üstünlük, şeref, onur İslam'dadır. Allah'ın indirdiği hak olan dindedir. Selefi salihin yolundadır. Şeytan şöyle de kandırır. Bizim dışımızda bidat ve şirk ehli olan topluluğa güya merhamet nazarıyla onlara sempati duyurur. Falan grup böyle böyle yapıyor. Maşallah şunlar böyle böyle çalışıyor o kardeşim onlara merhamet et. Hikmetle, güzel ahlakla, sabırla dini onlara ulaştır. Ama onların inancına özenme. Onların inancına özenirsen çoluğunu, çocuğunu, akrabalarını, eşini onlara yakınlaştırmış olursun. Duşmanlık da etme ama onların bidatlarına özenmeden. Allah sana izzet vermiş şeref vermiş, seni onurlandırmışken sen neyin peşine düşüyorsun hala? Güya merhamet çanları çanıyor, çaldırıyor. Allah'tan daha mı merhametlisin? Allah'tan daha mı şefkatlisin? Bir bakıyorsun ki çoluk çocuk şu gruba, bu gruba meyletmeye başlamış. Ve artık Müslüman kardeşlerini beğenmemeye başlamış. Biz biz bir bütün, bütünüz diyor muyuz? Eksiğimiz yoktur diyor muyuz? Var mı böyle bir iddiamız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın hidayet verdiği topluluğa bakarsın. Çoğu garibanlardan, ayak takımı dediği insanlardan ve dersin ki Rabbim bunların neyine hidayet vermiş? Hayırın nerede olduğunu, kimde olduğunu siz bilmezsiniz. Allah bilir diyor. Kör, topal, büyük, küçük, iri, ufak, fakir, zengin, Esnaf, sanatkar, falan, falan, falan. Onun için değerli kardeşlerim, en acizimizi bile hakir görmeyelim. En acizi bile bidat ve şirk ehlinden daha hayırlıdır. Kalbinde hayır varmış ki Allah anlayış vermiş, hidayet vermiş. Bu onların hatalarını söylemeyeceğiz anlamına gelmez. Uygun dille, uygun lisanla, uygun ortamlarda tabii ki müminlere nasihat edeceğiz. Hatalarımızı karşılıklı düzeltme yoluna gideceğiz değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü buyuruyor ki Enes'ten gelen bir hadiste üç haslat vardır ki her kimde bu bulunursa gerçek imanın tadını almıştır. Şimdi değerli kardeşlerim İslam'la izzet bulduk Ömer'in sözünü burayla düşünün. Allah ve Resulü'nün o kimse her şeyden daha sevimli olması bu rivayetin tamamında da Dari Kutnide İman kalbe girdi mi O iman kalbe giren kişinin Alametleri belli olur diyor Soruyor ey Allah Resulü, Ondaki alametler nedir Allah ve Resulü o kişiye her şeyden daha sevimlidir Dünya malı ve menfaati karşısında Hep ahiret işlerini tercih eder. İşte onun kalbine nur girmiştir İman girmiştir Bu hadiste de Allah ve Resulü o kişiye her şeyden çok sevimli olursa, sevdiğini sadece Allah için sever, buğz ettiğini de Allah için buğz ederse, bunun için çocuklarımıza öfkeden alalım, kardeşlerimize öfkeye kadar. Niye öfkeleniyoruz? Niye kızıyoruz? Nefsimiz için mi Allah için mi? Bize ihanetlerinden dolayı mı Allah'a ihanetlerinden dolayı mı bu kadar öfkeliyiz, gazaplıyız, kendimizi ölçelim değerli kardeşlerim. Bazen gerçekten kendi nefsimiz için öfkelendiğimiz, buuz ettiğimizi Allah'a karşı işledikleri kusurda bunu yapamıyoruz. O zaman burada bir sorun var. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi İslam'dan da çıkmaktan korkarsa o kişi imanın lezzetini almıştır. Rabbimizle bizim bir anlaşmamız yok. Nasıl öleceğimize dair bir belgemiz, bir bilgimiz yok. Gayıptan bir haber verilmemiş. Bundan dolayı bütün peygamberler nefsim nefsim demiş. Öyle korkmalıyız ki Allah bu nimeti Allah bu hidayeti bize ihsan eder. Bu nimetin kadrı kıymetini bilmezsek bizden alır daha hayırlı topluluğa verir değerli kardeşlerim. Onun için biz garantideyiz. Bizim artık şiltemiz kalın yerimiz cennet. Böyle bir şey yok. Açlıktan kedinin ölümüne vesile olan kadın cehennem ehlinden oluyor. Geceleri bütün gece namaz, bütün gün oruçla geçiren kadın cehennem ehlinden oluyor. Ordunun en önünde savaşan kişi cehennem ehlinden oluyor. Alim yüzü koyun cehenneme atılıyor. Cömert, mal, mülk veren yüzü koyun cehenneme atılıyor. Onun için Allah Resulü, kişi cennetin amellerini yapar yapar, cennete bir adım kalır cehennem ehlinin amellerini yapar da cehenneme gider ve değerli kardeşlerim hiç farkına varamayız hala hidayet üzerinde sanırız kendimizi çok iyi tanıdığımız yıllar önce belki bizim gibi olan insanlar birkaç tanesine şahidim namazı dahi terk ettiler sorulduğunda da ben hepinizden iyi Müslümanım diyorum, diyen insanları biliyoruz Bakın nefis ve şeytan kişiyi o öyle duruma getiriyor ki Dinden çıkıyor mürtet oluyor Hala hidayet üzerinde olduğunu zannediyor Onun için Allah'ın nimetini sık sık hatırlayalım Ve nimetlere şükreden kullardan olalım En ufak bir nimet ulaşsa bile Şükredelim Bize vesile olana teşekkür edelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah iki kişiye gazap eder Zinakar yaşlı Kibirli fakir size bir dananın kuyruğu bile hediye edilse kabul edin diyor. Çünkü nimete nankörlük sayılıyor kabul etmemek değerli kardeşlerim. Bu hadis Buhari Müslim Nesaitir'mizi İbn-i Macera. Nimetlere şükür anlamına gelen diğer bir başlık bizleri azaları bütün ve sağlıklı bir insan yarattı. Ve böyle bir dünya bize irsan etti. Rabbimiz bizleri sağlıklı ve sihatlı şekilde yarattı. Uzuvlarımız tam. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, İnsan için dünyada verilen en büyük nimet İslam nimetidir. Ondan sonra iki gözüdür diyor. Değerli kardeşlerim, dünyada verilebilecek en güzel nimetlerden biri de sağlık, sihat, afiyet, beden sağlığı. Beden sihatıdır değerli kardeşlerim. Takip saç telimizden alır tırnaklarımıza kadar tırnakları aşırı hasta olan şap hastalığı olan aşırı mantar hastalığı olan tırnakları dökülen bir insan düşünün tırnak nimetine bakın değerli kardeşlerim başında aşırı derecede yara olan bir insan düşünün apraç dediğimiz değil mi hadiste geçiyor üç kişi Rabbim bir minadi melek gönderir ne istiyorsunuz aprak kelder ki Kafası yara. İnsanlar tisiniyor. Der ki şu kell kelliğimin giderilmesi ve sığır sürülerinin verilmesini istiyor. Bakın sihata. Beden sihatı. Saçınızdan tutun tırnağınıza kadar. İnsanların iğrenmeyeceği, tiksinmeyeceği bir beden, bir sağlık, bir sihat vermiş. Eşler ihsan etmiş. Böyle topluluk vermiş değerli kardeşlerim. Onun için buna çok çok şükretmemiz. Bu nimete nankörlük etmememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sağlık ve boş vakit insanların bir çoğunun aldandığı iki önemli şeydir. Sağlık ve boş vakit insanların bir çoğunun aldandığı iki önemli şeydir. Buhari cilt. Yine Übeydullah radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste sizden vücutça sağlıklı olan emanet ve güven içinde bulunan ve bir günlük yiyeceği içeceği olan kişi kimse için o gün zengindir diyor. Bakın zenginlik ölçüsüne bak. Sihat ve sağlık, huzur ve güven bakın hiç huzursuz oldunuz mu? Aşırı sizi rahatsız eden, uğraştığınızda işin içinden çıkamadığınız, şöyle kaldırarak çözülecek bir işin olmadığı sarsıntı yaşadınız mı değerli kardeşim? Sarsıntı diyor buna Kadını bağlamışlar Zinakar bir kadın diye Suvari atının arkasına Bağlamış sürütüyor Hiçbir çaresi yok Sarsılmış Hasbinallahu ve nimmel vekil diyor Siz ve Allah biliyorsunuz Ama elinizle çözemiyorsunuz Sarsıntı Sağlık ve afiyet Huzur ve güven Sarsıntının zıddı olan her gün huzur ve güven içindeyiz. Suriye'yi düşünün. Adam gelmiş Türkiye'ye bir şekilde kurtu, kurtarmış kendisini. Ama yanlış yerde savaştıracaklardı. Ama Müslüman'ı öldürttüreceklerdi. Ailesi dedi ki sen git. Geliyor buraya aileden haber yok. Birkaç gün sonra bütün ailenin katledildiğini duyuyor. Gitse gidemiyor, kalsa kalamıyor. Çaresiz bir sarsıntı. Yahut da bir iftiraya maruz kalmış asla is ispat edemiyor. Sarsıntı değerli kardeşlerim. Onun için güven ve huzur büyük nimettir. Güven ve huzur Allah'ın nimetidir. Allah'ın rahmetidir. Bunun kıymetini bilelim. Her sabah kalktığımızda Rabbimize şükredelim bizi güven içinde tekrar kaldırdı, uyandırdı diye. Öyle bir sarsıntıcı şeyler geliyor ki insanların başına. Örneğin Yusuf'un başına geldiği gibi. Bundan dolayı güven ve huzur bir günlük yiyecek ve içeceği olan kişi o gün zengindir diyor. Zengin o günün zenginidir değerli kardeşlerim. Yine bu hadis İbni Macan'ın 10. cildinde. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. 5 şey gelmezden önce 5 şeyi ganimet bilin. İhtiyarlıktan önce gençliği ganimet bilin. O ihtiyarlık ki namazdaki on derece sevabı bir dereceye düşürür. abdesini tutamazsın. Belini düzeltemezsin. Ayakta kılamazsın. Okuduğunu tam telaffuz edemezsin. Okudun mu okumadın mı unutursun. Rekat sayısını unutursun. Onun için Rahman'ın gölgesi altında bir rivayette arşının gölgesinde gölgelenecek kişi gençliğini ibadete veren mescitlere bağlı kalan kalp onun için değerli galeşerim, ihtiyarlıktan önce gençliği ganimet bilin. Ailelerde fıtratlarımız bozulmuş. Gençtir yapar. Hele gençtir toparlar. Gençken ibadet makbul. Gençken Allah'a kulluk makbul. İhtiyarlayınca, günah işlemeye bedeni müsaade etmeyince birçok insan yöneliyor. Sen gençken Allah'a yönel. Bir patron bile... İhtiyarladığında seni emekliye ayırıyor. Sen artık benim işime yaramazsın diyor. Rabbine nasıl ihtiyarlamış bir kulluğu sunuyorsun? Onun için değerli kardeşlerim, ihtiyarlıktan önce gençliği ganimet bilin. Hastalıktan önce sağlığı ganimet bilin. Mutlaka hastalık gelecek. Uyarıcı gelmedi mi diyor? Ömer radıyallahu an diyor ki bu uyarıcı her an geldi. Saçımda sakalımda beyazlık yoktu, yavaş yavaş beyazladı. Dişlerim tamamdı, yavaş yavaş eksilmeye başladı. Görüyordum, görmemeye başladım. Şöyle hasta olmuyordum, hastalanmaya başladım. Ya daha nasıl uyarıcı gelsin? Rasul uyarıcı olarak gelmiş, Kur'an uyarıcı olarak gelmiş, Müslümanlar uyarıcı olarak gelmiş. Bedeninde uzuvların seni uyarmaya başlamış, daha ne bekliyoruz? Onun için değerli kardeşlerim hastalıktan önce sağlığı ganimet bilin, fakirlikten önce zenginliği ganimet bilin, meşguliyetten önce boş zamanı ganimet bilin ve ölmezden önce hayatınızı ganimet bilin. Öldükten sonra artık yapacak bir şey kalmamış. Şu anda fırsat elimizdeyken hayat sermayemizi aldığımız her nefesi ganimet bilelim değerli kardeşlerim. İnanın ki o gün her nefis kendini kınayacak, o kınananlardan olmayalım. Dünyada nefsimizi kınayalım, hayatımızı ganimet bilelim, sağlığımızı ganimet bilelim, boş zamanımızı ganimet bilelim ve Allah'a kulluğumuzu ona göre takdim edelim değerli kardeşlerim. Evet Allah'ın nimetlerinden birisi de yanımızda kendimiz gibi inanan Müslüman kardeşlerimizin bulunması. Hele yalnız kaldığınızı düşünün. Bir peygamber bile yalnız kaldığında hüzünleniyor. Allah Resulü ve Ebu Bekir mağarada yalnız kaldığında hüzünleniyor. Sağda yalnız kaldığında hüzünleniyor. Bundan dolayı yalnızlık çok kötü şeydir. Bu tür topluluk güvenilir. ırzını, namusunu, dinini emanet edebileceğin, malın çalındığında... Güvenilir insanın kıymetini bilirsin Irz ve namusuna göz dikildiğinde Güvenilir müminin kıymetini bilirsin Allah böyle şeyler başımıza vermeden Bu topluluğun kıymetini bilelim Bizim gibi inanan Bizim gibi düşünen Adam Yunanistanlı Ben Karslı Evine gidiyoruz Sanki aynı evin insanı gibi Düşüncemiz bir Geleneğimiz bir oturma şeklimiz bir, şuraya bak nereden aldık bu terbiyeyi Allah'ın bizim için takdir ettiği nimeti, bu nimetin kıymetini bilelim, mümin kardeşlerimizden kendimize vezirler ve danışmanlar edelim İbni Rahimullah, o emri bir maruf Neyyanil Münker kitabında, İbni Teymiye emri bir maruf Neyyanil Münker kitabında, emri bir maruf Neyyanil Münker'de bulunacak Eğiticide bulunması gereken vasıflardan biri, bir şahsi yeterli olacak, iki güzel ahlak sahibi olacak, üç Müslümanların içerisinden kendine danışmanlar, vezirler, sırdaşlar edinecek. İçimizden Allah göstermesin bu topluluğa düşman olan insanlara bakın, hep yanlış dostlar edindiğinde hepimiz zaman zaman nefsimize uyarız. Hatalar yaparız, gazaplanırız. Hani insanın bir eşref saati, bir de kötü saati olur ya. Kötü anımıza gelir. İmanımız zayıflar. <gülüyor> Vaz-ı ayrı kaldıkça imanımız zayıflar. O zaman bizim danışmanımız, vezirimiz, sırdaşımız bizi korur. Yapma kardeşim. Allah muhafaza. Onun için Allah Resulü, kardeşiniz zalim de olsa, mazlum da olsa yardım edin. Ey Allah'ın Resulü mazlumun tutup elinden kaldırız. zalime nasıl yardımcı olacağız onu zulmünden vazgeçirerek demek ki mümin kardeşimiz zalim de olabilirmiş onu nefsiyle baş başa bırakırsak ona düşmanlık ederiz müminin mümine nasihatta kalbi tasa tutmaması gerekir kardeşimizin elinden tutmamız gerekir. Bu elimizden tutacak vezirler, danışmanlar, sırdaşlar edinmemiz gerekir. Bu peygamber bile olsa böyle değil mi? Musa Aleyhisselam Rabbinden emir alınca ne diyor? Kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl, danışman kıl, vezir kıl. Bu 3-4 metinde hadislerde geçer değerli kardeşim. Onun için bu topluluğun, bu ümmetin, bu Müslümanların kıymetini bilen Nice insanlar var ki, Arkadaşının yanında rahat uyuyamıyor. Uzuvlarımdan bir yeri keser mi? Malımı çalar mı? Irzıma namusuma göz diker mi? Şu topluluğun verilmesi Allah'ın bir nimeti. Bu topluluğu gördüğümüzde, bu kardeşlerimizle karşılaştığımızda gerçekten rahatsız oluyorsak hemen abdest alarak Allah'a sığınmamız, namaza durmamız gerekiyor. Şeytan bizim kalbimizle oynuyor. Bunları gördüğümüzde Allah'ı hatırlamalıyız. Mutlu olmalıyız. Bir sıkıntı geliyorsa değerli kardeşlerim inanın ki şeytan oynuyor. Zaman zaman bu hepimize olur. Bundan dolayı da hemen bu eksikliğimizi telafi edecek, çözecek davranışlarda bulunalım. Onun için bu topluluğun, bu insanların kıymetini bilelim. Resulullah şöyle buyurdu. Unutmayınız ki kişi arkadaşı dini üzeredir. Ebu Davut beşinci cilt, Tirmizi dördüncü cilt. Yine bir hadisi şerifte de şöyle buyurulur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satan dükkan misaliyle körükçünün üflettiği körükçü dükkanla benzer. Nasıl? Siz iyi bir arkadaşa gittiğinizde, koku satan bir arkadaşınız ya size ücretsiz bir koku ikram edecek. Yahut da siz ücretinizde bir koku alacaksınız. O ikram etmese, siz de almasanız bile... ...o koku dükkanından sizin üzerinize sirayet eden şeyler olacak. Yani onun güzel ahlakıyla siz de ahlaklanacaksınız. En azından sıradan bir zamanda işlediğiniz, yaptığınız kötülüğü yapamayacaksınız. Ama kötü arkadaşın misali ise körükçü dükkanına benzer. Körük çekmeseniz bile... Orada bulunmanız o körüğün hissi, pası, kokusu üzerinize siner. Onun için bu tür topluluklar Allah'ın bize ihsan ettiği nimettir. İnsanlar çalışarak elde edemiyorlar. Adam siyasete soyunmuş, çıkmış sahaya, üç kağıtçı ve menfaçı insanlar etrafında toplanmış. En yakın dostu bile menfaati bitti, arkadaşlığı da bitiyor. Ama İslam kardeşliği böyle değil değerli kardeşlerim. Onun için biz belki fark edemiyoruz ama Müslüman topluluğu Allah'ın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetlerdendir. Müslim 8. cilt, Ebu Davud 5. cilt değerli kardeşlerim. Allah'ın nimetlerinden bir diğeri de bizleri esaret altında yaratma işi. Değerli kardeşlerim özgürlüğün kısıtlanması. Belli bir yerden belli bir süre ayrılmaman öyle bir işkence esaret öyle bir musibet ki değerli kardeşlerim Yusuf'a bile hata yaptırıyor değil mi? Beni diyor Efendinin yanında an Rabbine olan tevekkülünü azaltıyor Allah'a olan dayanmasını güvenmesini sığınmasını ummasını murad etmesini yakinini azaltıyor esaret böyle ve beni Efendinin yanında an. Bu olaydan dolayı da Rabbim onu 7 yıl zindanda bırakıyor. İşte esaret böyle. Özgürlük, hır olmak Allah'ın nimetlerindendir. Kıymeti bilinmeli, her an şükredilmeli değerli kardeşlerim. Alıştığımız bir muhitten çıktığımızda gezip dolaşıp oraya geliyoruz. Orada bir çay içiyoruz. Orada kalbimiz sükunet buluyor. Onun için değerli kardeşlerim özgür olmak, rahat olmak Allah'ın güzel nimetlerindendir. Diğer bir nimetlerden sayılan her günahtan dolayı hemen cezalandırılmamamız da Allah'ın bizim için büyük nimetidir. <gülüyor> Düşünün değerli kardeşlerim. Her işlediğimiz günahta günahın mislince bir ceza gelseydi hangimiz yeryüzünde kalabilirdik? Hangimiz Allah'a kulluk edebilirdik ki? Rabbimiz Nahl suresinde şöyle buyuruyor. Eğer Allah insanların zulümleri veya günahları yüzünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı diyor nahıl 61 günahlarımızdan dolayı bizlere tövbe nasip etmesi tövbelerin kapısını açık bırakmış olması da yine Rabbimizin bize nimetlerin, nimetlerindendir Ebu Eyyam radıyallahu anh şöyle buyurmuştur ölümü yaklaştığı zaman şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir hadis öğretmişti Size açıklamamıştım. Ama bugün onu size açıklayacağım. Allah Resulü'nden işittim. Eğer siz günah işlemeyen kimseler olsaydınız, mutlaka Allah günah işleyecek topluluk yaratırdı ve Allahu Azza ve Celle'ye yönelirlerdi de Allah onları bağışlardı. İşte böyle kimseler yaratırdı diyor. Bakın, günah işleyebilecek gibi yaratmış ve bundan dolayı da tövbe kapılarını açık bırakmış. Değerli kardeşlerim, Sağdaki melek kul günah işlediğinde soldaki meleğe diyor ki senin yaratan Rabbin için günahını yazma. Sabah günah işliyor güneş batıncaya kadar yazılmıyor. Sağdaki melek diğerine sürekli telkinde bulunuyor. Yazma umulur ki güneş batmazdan tövbe eder diyor. Bakın bütün gün kapı açık. Günah işledin tövbe et pişmanlık duy. Üzül, ağla, gözyaşı dök. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günahından dolayı gözyaşı döken kimse sağlam süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez diyor. Bilir misiniz cehennem azabını, cehennemin hararetini en çok ne söndürür? Gözyaşı ve sadaka söndürür diyor Allah Resulü. Onun için değerli kardeşlerim günah işleyebilecek bir şekilde yaratılmışız, tövbe kapıları açık bırakılmış. Yine bir hadisi şerifte sizler hata yapmaya müsait varlıksa, varlıklarsınız. Dolayısıyla bu acizliğinizden dolayı bu kusurlu halinizden dolayı ister istemez hataya düşeceksiniz. Her kim hata yapar hatasından tövbe ederse Allah katında hayırlardandır. Ömer ise her insan hata yapar hata yapan en hayırlısı tövbe edenlerdir diye bildirmiştir. Yine Ebu Hürer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste şöyledir. Mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Günah işlemeye devam ettiği sürece kalbindeki o siyah nokta büyür. Kalbini hasır çubukları gibi örür diyor. Allah Resulü elini böyle geçiriyor. O kalp artık gafillerden olur. Hak söylendiği zaman o kalp bunu anlamaz. Değerli kardeşlerim Allah'ın ayetleri okunduğunda kalbimiz titremiyor gözlerimiz yaşarmıyorsa kalbimize atılan günah tohumlarından dolayıdır namazlarımızı vaktinde şartlarına uygun kılamıyorsak gece namazına kalkamıyorsak nafile oruç tutamıyorsak gözümüzün işlediği günahlardandır bunun içinde değerli kardeşlerim onlardan bol bol tövbe edelim Allah'tan mahfiret dileyelim diğer bir hadiste hayır onların kazandıkları günah Kalplerinin üzerine Vurulmuş bir pastır diyor İbni Maca'da Onun için değerli kardeşlerim Allah'u azze ve celle nimetlerinden biz, Bizleri ne yapmış Tövbe kapısını açık bırakmış Bizim tövbe etmemizi Güneşin doğduğundan batıncaya Güneşin battığı tekrar yerden Çıkıncaya kadar da Tövbe kapılarını açık bırakmıştır Ve değerli kardeşlerim Bizim öyle bir Rabbimiz var ki Biz öyle Rabbim kullarıyız ki şu hadisi şerife bakın. Müslim 8. cil 2759 numaralı hadis. Cabir İbni Abdullah buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Aziz ve celil olan Allah gündüz kötü harekette bulunup günah işleyen kimseyin, geceleyin Allah ona elini açarak elini uzatır. Ey kulum tövbe et. Ey kulum tövbe et diye kulunu tövbeye seslen. İşte biz böyle Allah'ın kullarıyız. Bundan dolayı değerli kardeşlerim bizim Rabbimiz hiçbir şeye muhtaç değil. Uyumaz, uyuklamaz. Her şey ona muhtaç. Bizim gibi aciz kullara elini uzatıyor. Tövbe etmemiz için gündüz kötü işlerde bulunduğumuz vakit geceleyin bize sabaha kadar elini uzatıyor. Yine İbni Ömer şöyle diyor. Allah kulun tövbesinin gargara yani ee, ruhu gırtlak kemiğinden çıkıncaya kadar kabul eder tirmizi Tövbenin anlamı değerli kardeşlerim Tövbe nedir? Hep anlatıyoruz Tövbe edelim, tövbe edin Tövbede gereken şeyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Tövbe pişmanlıktır İbn-i Mace 10. cil Tövbe neymiş? Pişmanlıkmış Dilimle tövbe tövbe Kalbim o yaptığım şeye tekrar arzuluyor Bu tövbe değildir Neveli Rahimullah Fetülbari de şöyle diyor: Tövbe'de üç tane şart var. Kul hakkıysa dört şart var. Tövbenin birinci şartı: günahı hemen terk etmesi. İki: yaptığından pişman olması. Az önceki kadesi getiriyor. Tövbe pişmanlıktır. Günahı terk edeceksin. İşlediğin günahtan pişman olacaksın. Üçüncüsü ise günaha bir daha asla dönmeyeceğine kalbinin kast etmesi. Buna rağmen tekrar dönerse tekrar bir üç şey gerekir. Eğer işlediği günah kul hakkıyla alakalıysa, mal mülklüğe ise gidip malını mülkünü verip o kulullah helallaşması. Gıybetini etmişse o kuldan helallık dilemesi. Değerli kardeşlerim da bulunmuşsa gidip hatasını düzeltmesi de kul hakkıysa da tövbenin şartı dörttür. Tövbenin şartını tekrarlayacak olursak bir- Günahı hemen terk etmesi. iki, pişmanlık duyması. Üç, kalbi bir daha o günaha yönelmemeyi kast etmesi. Haşir suresi ayet 5'te olduğu gibi. Eğer günah kul hakkıyla alakalıysa da o kulla helallaşması, tövbenin şartı dörde çıkıyor. Allah'ın nimetlerinden sayılan bir diğeri de bizleri ihtiyacımızı giderecek, yiyeceğimizin, içeceğimizin, Aynı renk aynı Türk topraktan renk, çeşitli tatlarda bize ihsan etmiş olması. Rabbimiz Mülk Suresi 21'de eğer o rızkınızı tutsa vermese size kim rızık verebilir ki? De ki haber verir misiniz eğer suyunuzu yerin dibine çekerse ondan başka size kim pınarlar çıkarır ki Mülk Suresi 30. Ve son olarak değerli kardeşlerim şu hadisi kutsiyi zikredip sohbetimizi kapatalım. Ey kullarım benim hidayet verdiklerimden başka size kim hidayet verebilir ki? Rabbimiz bizi hidayet üzere kıl. Ey kullarım sizler hep açsınız. Ben doyurmasam sizi kim doyurabilir ki? O zaman benden helal rızık isteyin. Rabbimiz bizi senden başkasına muhtaç etme Ey kullarım benim giydirdiklerimin dışındaki herkes çıplaktır O zaman benden takva elbisesi isteyin Takva giysisi isteyin Rabbimiz kalbimize takva Bedenimize huşu ve takva giysisi giydir Ey kullarım sizler gece gündüz günah işlersiniz Ben sizin günahlarınızı bağışlamasam Benden başka kim günahlarınızı bağışlar ki kimin cenneti cehennemi var ki o zaman benden bağışlanma dileyin. Rabbimiz bizi sonsuz rahmetinle bağışla. Ey kullarım sizler asla bana zarar veremezsiniz. Dünya üzerindeki geçmiş ve gelecek in ve cin bütün kötü insanlar bir araya toplansalar. O kötü insanın yapabileceği şeyleri bütün cin ve insanlar yapsalar siz bana zerre kadar zarar veremezsiniz. Hazineleriminden zerre kadar eksik kılamazsınız. O zaman bana yönelin. Benden başka kime yönelebilirsiniz ki? Ey kullarım sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz cinleriniz ve insanlarınız temiz kalpli bir adamın gidişatı gibi hepiniz bir araya toplayıp o temiz kalpli adamın duası gibi dua etseniz sizin tek tek duanıza icabet ederim de sizin iyiliklerinizden hiçbir şey zayi etmem sizin için saklar ve onu muhafaza ederim. O zaman bana yönelin ki ben de size yönelim. yöneleyim ey kullarım. Ey kullarım sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz inler ve cinler yani cinlerden ve insanlardan. Hepiniz bir araya gelseniz Size benim ihsan ettiğim Nimetler şunun gibidir Dikiş iğnesini Denizin suyuna bandırıp Bir kere bandırıp çıkardığınızdaki Alacağı damla su gibidir Benim nimetlerim karşısında Subhanallah Allah'ın nimetlerini düşünün Yine ey kullarım Benim rahmetim Yüz parçadır Bir parçasını yeryüzüne indirdim Bir parçadan İn ve cin bütün mahluka canlılara taksimat ettim. Bundan dolayı siz birbirinize merhamet ediyorsunuz. Yırtıcı hayvanlar birbirine düşün değerli kardeşlerim. Aylarca aç kalıyor hayvan. Yavrusu yumurtadan çıksın. Çıktığı gibi yavruya zarar vermiyor. Hemen terk ediyor ay. Timsah aç yavrusunu alıp suya sokuyor. Allah'ın o rahmetinden dolayı 99'unu da katın da mümin kullarıma saklıyorum. Ey kullarım sadece sizin güme güzel amellerinizin derleyen toplayan saklayıp muhafaza eden hiç zayi etmeyen kat kat artıran mahşer günü tas tamam size verecek benim. O zaman sadece bana yönelin benden başkasına dayanıp güvenmeyin. Sahi Müslim 8. cilt 2577 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Hadisi kutsi bu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey kullarım. Ey kullarım ey kullarım lafızları geçen hadisi kutsi Rabbimiz bizi sadece kendisine muhtaç etsin ondan başkasına muhtaç etmesin bizleri görüp gözetsin korlasın hayır üzere ayaklarımızı istikamet üzere kılsın cennete giden yolları bizlere kolaylaştırsın velhamdülillahi rabbil alemin.